Safa ile Merve Allah'ın nişanlarındandır. Dolayısıyla hac veya umre yaparak Beytullah'ı ziyaret eden bir kimsenin bu yerleri tavaf etmesinde kendisi için bir günah yoktur. Kim gönüllü bir iyilik yaparsa bilsin ki Allah iyiliği mükafatları ile karşılayan ve çok iyi bilendir. İndirdiğimiz açık delillerle hidayet bilgisini kitapta onu insanlara apaçık göstermemizden sonra gizleyip saklayanlar yok mu? İşte onlara hem Allah lanet eder hem de lanet okuyanlar lanet eder. Ancak tövbe edenler, kendilerini düzeltenler ve gerçeği açıkça ifade edenler bunun dışındadır. İşte bunların tövbesini kabul edeceğim. Doğrusu ben tövbeleri kabul eden rahmeti bol olanım. Gerçekleri inkar eden ve inkarcılığa sapmış olarak ölenlere gelince, Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların laneti onların üzerinedir. Onlar hep lanette kalacaklar, azapları hafifletilmeyecek ve yüzlerine bakılmayacak. Safa ve Merve, Kabe yakınındaki iki küçük tepenin adıdır. Hz. İbrahim eşi Sare'nin kaprisleri yüzünden diğer eşi Hacer'le henüz bebek yaştaki oğlu İsmail'i ıssız bir araziden ibaret olan Mekke'ye bırakıp Kenan diyarına dönmek zorunda kalmıştı. Bu arada Hacer su bulmak ümidiyle iki tepe arasında koşup duruyor, kendisini ve çocuğunu susuzluktan ve ölmekten kurtarması için Allah'a yakarıyordu. Nihayet Allah, sonraları zemzem kuyusu diye anılan yerden su çıkararak annenin dileğini kabul buyurdu. İşte görünürde hiçbir ümit ışığının bulunmamasına rağmen büyük bir sabır ve metanetle Allah'a güvenini devam ettirip bir sabır ve tevekkül sınavını başarıyla veren Hacer'in anısını yaşatmak üzere bu iki tepe arasında yedi defa gidip gelmek Hacc'ın uygulamaları arasında yer aldı. Ve bu uygulamaya say, Denildi. Esasen haç ve umre ile ilgili bir konuyu içeren ve yıllar sonra inmiş olan bu ayetin, sabrın öneminden, sabır ve sebatla Allah'a sığınıp güvenenleri öven ayetlerin devamında yer alması son derece anlamlıdır. Burada bir bakıma şöyle denmek istenmiştir. Hacer, su bulmanın imkansız gibi göründüğü bu ıssız çöl ortamında bile Allah'tan ümidini kesmemiş ve Yerinde oturup kendisinin ve çocuğunun ölümünü beklemeye razı olmamış, aksine inanıp güvendiği Allah için hiçbir şeyin imkansız olmadığını düşünerek sabırla su aramaya devam etmiş, sonunda da aradığını Allah ona lütfetmiştir. Allah, insanları her zaman bu şekilde sınamalardan geçirebilir. Hacerin gösterdiği inanç, ümit, sabır, tevekkül ve kararlılığı gösterenler de bir şekilde Allah'ın keremine nail olurlar. Nitekim daha önce geçen 143. ayette de Allah imanınızı asla zayi edecek değildir. Çünkü Allah insanlara karşı çok şefkatli, çok merhametlidir buyurulmuştu. Cahiliye döneminde Safa Tepesi'nde İsaf, Merve Tepesi'nde Naile isimli iki put bulunuyordu. Putperest Araplar da bu iki tepe arasında gidip gelirler ve adı geçen putların yanında kurban keserlerdi. İşte bu putperest geleneğinden dolayı Müslümanlar bu iki tepe arasında sahi etmekten çekinince bunda bir günah ve sakınca bulunmadığını bildiren ayet nazil oldu. Ayetteki tavaf kelimesi bu iki tepe arasında gidip gelme anlamında olup haç ve umre ibadetiyle ilgili terminolojide bu fiilden sözlükte koşma anlamına gelen ''Say'' diye söz edilir. Dini terminolojide lanet, Allah'ın bir kimseyi işlediği kötülüğün büyüklüğü sebebiyle rahmetinden uzaklaştırması anlamına gelir. Bu uzaklaştırmanın sonucu, ahirette cennetten mahrum kalmak ve cehennem azabına çarptırılmaktır. Bir insanın başka birine lanet okuması ise kötülük ve zararları sebebiyle o kişi hakkında beddua etmesi demektir. Müfessirlerin çoğu burada eleştirilenlerin Tevrat'ın hükümlerini insanlardan saklayan veya Tevrat üzerine sahte tevil ve yorumlarıyla gerçekleri örtbas eden, bilhassa Hz. Muhammed'in peygamberliğini müjdeleyen Tevrat haberlerini saklayan veya haksız tevillerle çarpıtan Yahudi bilginleri olduğunu belirtmişlerdir. Fahrettin el Razi, ayetin ifadesinin genel olduğunu belirterek bu görüşe katılmamışsa da Muhammed Abduh'un da belirttiği gibi, bazen araya başka konularda girmekle birlikte surenin 40. ayetinden itibaren devam eden asıl konu ehli kitap ve özellikle Yahudiler olup konumuz olan ayette tekrar onlarla ilgili açıklamalara ve eleştirilere dönülmüştür. Nitekim Tevrat'ta da yer yer inatçılık ve isyankarlıkları nedeniyle ''Sert Enseli Kavim'' diye anılan İsrailoğullarının basit arzuları veya çıkarları yüzünden ahdi bozmaları, yoldan çıkmaları, başka tanrı ve tanrılar edinmeleri, şeriatın hükümlerini ihlal etmeleri halinde, başlarına büyük belaların geleceği ve lanete uğrayacakları yönünde ciddi uyarılar yapılmış, ileride insanlar tarafından nefret edilip öfke duyulan bir kavim haline gelecekleri çok açık ve ağır eleştirilerle bildirilmiştir. Kuşkusuz Kur'an-ı Kerim bir ümmeti, bir kavmi, Yanlış inanç veya tutumları sebebiyle eleştirirken, o milletin kendisini değil, kötülük ve sapkınlıklarını hedef almakta, ayrıca bu hususta Müslümanlara da mutlaka bir mesaj vermektedir. Bu mesaj, aynı yanlışları yapanların aynı akıbete uğramaları kaçınılmazdır. Bu ilahi bir yasadır, şeklinde özetlenebilir. Nitekim bu ayetin Yahudiler hakkında inmiş olmasına rağmen hükmünün genel olduğu hemen bütün müfessirlerce vurgulanmıştır. Buna göre Yahudiler, menfaatleri ve nefsani arzuları sebebiyle bazı ilahi gerçekleri örtbas ettikleri veya uygunsuz tevil ve yorumlarla saptırdıkları için belirtilen sıkıntılara düşmüşlerdir. Eğer aynı yanlışı Müslümanlar yaparlarsa onlar da aynı kötü durumlara düşerler. Nitekim... Abdullah bin Abbas'a atfedilen bir rivayette Allah'ın Kur'an'da ehli kitaba yönelttiği her tenkidin Müslümanlar içinde bir uyarı olduğu belirtilmiştir. Hemen bütün tefsirlerde verilen bir bilgiye göre çok fazla hadis rivayet ettiği için eleştirilen Ebu Hureyre, ''Eğer Allah'ın bu husustaki ayeti olmasaydı artık bu eleştiriden sonra hiçbir hadisten söz etmezdim.'' demiş ve konumuz olan ayeti okumuştur. İslam alimleri hiçbir yararlı bilgiyi insanlardan saklamanın caiz olmadığını ifade ederken ileri sürdükleri delillerden biri de bu ayet olmuştur. Allah'ın bildirdiği hükümleri, ilahi gerçekleri insanlardan saklamak yahut onları maksatlı olarak yanlış yorumlayıp asıl maksadından saptırmak hem Allah'ın hem meleklerin hem de başka insanların ve özellikle bu saklamadan zarar görenlerin lanetini hak edecek kadar büyük bir suç ve günahtır. Bununla birlikte, tövbe edip aklını başına toplayan ilahi gerçekleri bilip de insanlara açıklaması gereken diğer bilgileri eğip bükmeden ifade edenleri de Allah bağışlayacak fakat inkar edip küfrüyle ölenler ebedi lanetlenmiş olarak azabı boylayacaklardır.